27. ayet Sure İsrafta Yuridune liutfiu nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velau keriha'lkafirun'dur. Bu ayetteki nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi cümlesinin makamı cefriisi 1316 veya 7'dir. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hatimesinde zikredilen inkılab-ı fikri sadedinde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 hem hedani rabbi ila siratin mustakim dahi aynı tarihe hem inna rabbi ala siratin mustakim dahi şedlenun birnun nun sayılmak ve tenvin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe hem fa'rid fe anhum fermanı dahi aynı tarihe hem nurullahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurih dahi aynı tarihe bil ittifak muvafakatları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 ve yebellahu illa en yutimma nuruhu ve lev kirehal kafirun ayetindeki nurullah bi efvahihim ve yebellahu illa en yutimma nuruhu cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebeti maneviyesiyle beraber şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli mim asıl kelimeden olduğundan iki mim sayılmak cihetiyle 1324 ederek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 ve bu itfa suikastına karşı tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden bu ayetin manayı işarisi cihetinde bir medar-ı nazarı olduklarına kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslamlar içinde Nuru Kur'an'a muhalif haletlerin ekserisi o suikastların ve Sevr Muahhedesi gibi gaddarane muahhedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddeli mimdahi dahi şeddeli lam'lar gibi bir sayılsa o vakit 1284 eder. O tarihte Avrupa kafirleri Devleti İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek on sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un do3 muharebe alemi İslam'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail'in Nur şakitleri yerinde Mevlana Halid'in Kudssessi ruhu şakitleri o Bulut zulümatını dağıttıklarından bu ayet bu ciyette onların başlarına remzen parmak basıyor.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 Elif lam ra Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nas min eddulumati ila'n nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid ayetidir. Şu ayetin 4-5 cümlesinde 4-5 ima var. Mecmu bir işaret hükmüne geçer. Birincisi ila'n nuri bi izni rabbihim cümlesi ifade eder ki kitap ömü bi'n vasıtasıyla 14. asırdaki zulümattan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 Bu meal ise 1345'te fevkalade tenvire başlayan Resailin Nur'a tam tamına cifirce hem mealce muvafık ve mutabık olmakla Risale-i Nur'un makbuliyetine ima belki remz ediyor. 5.'si Elif Lam Kitabun Enzelnahu İleyke'deki İleyke kelimesi Kur'an'a has baktığı için hariç kalmak üzere Eliflamra Lam Kitabun Enzelnahu cümlesinin makamı risalet Nur'un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi, risalet Nur'un, kitab-ı münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen ifade eder. Çünkü Elif-Lâmrâ 382, Kitabun 423, Enzelnahu 144, Yekünu 949, eğer temvin nun sayılsa 999 ederek, risalet Nur'un eğer şeddeli nun bir nun sayılsa,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 sûre İbrahim'in başında Elif, Lam, Ra Kitabun enzelnâhu ileyke li tukhrijen nâse min'z zulûmâti ilen nûri bi izni rabbihim. İçinde ilen nûri bi izni rabbihim cümlesine makamı cifrîsi sehven 1334 ederek Risale İn-nûrun Fatihası olan İşâratül İcaz tefsirinin zuhuru ve tabı tarihine tevafukla Bakar denilmiş. Halbuki melfuz harflerinin makamı 1339 olup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 ve insan aleminde o hakaikin düsturlarını süfli hevesatlarına ve müşteyyatlarına müsait görmediklerinden haşa haşa eğri yanlış noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet üç cümlesiyle manen bu asırda acip bir taifei dâlleye, tam bir tevafuk-u manevi ile manayı işaretiyle çok efradı içinde hususi baktığı gibi tevafuk-u cifrisiyle dahi başlarına parmak basıyor. Evet, evvelki cümle olan, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ'e'nin makamı, 1327. Eğer şeddeli lam ve ba' ikişer sayılsa, Arabi tarihiyle 1359 edip, o tuğyanlı taifenin savletli zamanını göstererek, tam tevafukla bakar. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا'nın makamı, tenvin nun olmak cihetiyle 1209 ederek, şeriatı ı suikast olarak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 Hatta dördüncü ayette Risale-i Nur'un Türkçe olmasını tahsin eder ve beşincide Arabi ve Türkçe'yi tam bilmeyen ve mürşitleri ve âlimleri perişan olan vilâyatı şarkiyede Risale-i Nur imdatlarına ve her taifeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bi-eyyam illah tabir edilen elim vakaları hatırlarına getirmekle ikaz ve irşat etmelerine bir manay ishâri ve remzi ile emrediyor.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 cümlesi, makamı cifrisiyle ve baştaki ayetin işaretleri karinesiyle, risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naipleri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir manâ-i remzi cihetinde vazife-i irsiyeti yapan Risale-i Nûr'u, efradı içine hususi bir iltifatla dahil edip, lisanı Kur'an olan Arabî olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor. Evet, bunun makamı, Rasulindeki tenvin nun sayılmak, ve şeddelilâm iki sayılsa, ve şeddeliyâ bir sayılsa, bin üç her ikisi birer sayılsa, 1328. üç şeddeliler iki sayılsa, tenvin sayılmazsa, 1318. üç hem tenvin hem şeddeliler sayılsa, bin üç ederek, Risale-i Nur'un beş devresine, ve beş vaziyetine remzen ve imaen bakar. Beşinci ayette. اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ نُورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اِلَنْ نُورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ cümlesinde, makam cifrisi, şedderiler birer sayılmak cihetinde, 1351 ederek, Risale-i Nur'un şimdilik beyanına iznim olmayan, ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamir Kur'aniyeyi imtisalinin tarihine, tam tamına tevafuk cifri ve muvafakat maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebatı mefhumiye remziyle Risale-i Nur'a ima en bakar daha yazılacak çok gaybi işaretler var fakat izin verilmedi şimdilik kaldı